Hadislerle İslam Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Hidayet İslam'ın Aydınlık Yolu Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talip ölürken kendisine La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur de ki ben de onunla kıyamet gününde senin için şahitlik edeyim dedi. Amcası bundan kaçınınca Allah şüphesiz ki sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin ayetini indirdi. Abdullah bin ed aracılığıyla Abdullah bin Amr'ın Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmektedir. Yüce Allah mahlukatını karanlık içinde yaratır ve nurunu onlar üzerine yayar. O nur kime isabet ederse hidayeti bulur. İsabet etmediği kimselerse şaşar. Abdullah bin Amr işte bunun için Allah'ın ilmi üzere kalem kurudu. Her şey Allah'ın ezeli bilgisiyle gerçekleşti diyorum demiştir. Cabir'den nakredildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara hitap ederken önce layıkı vecile Allah'a hamd ve sena eder, sonra da bir kimseye Allah hidayet verirse artık onu saptıracak yoktur. Allah'ın saptırdığına da hidayet verecek yoktur. Sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Buyururdu. Rasulullah'ın torunu Hasan bin Ali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 Senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz yücesin ve kutlusun. Abdülmuttalib bin Haşim vefat ettiğinde... Henüz 8 yaşında olan Efendimizin bakımını ve himayesini amcası Ebu Talib üstlendi. O, Hazreti Peygamber'in babası Abdullah'ın öz kardeşiydi. Mekke'nin saygın simalarından olan Ebu Talip, yeğeni Hazreti Muhammed'i gözü gibi korumuş, hatta peygamber olduktan sonra ona düşmanca tavır alan kavmine karşı onu savunmaktan geri durmamıştır. Nihayet Ebu Talib'in de ölüm vakti gelmişti. Hiç şüphesiz ki Allah'ın elçisi hayatı boyunca kendisine maddi manevi desteklerini esirgemeyen amcasının tevhid dinine iman etmesini çok istiyordu. Bunun için son kez huzuruna geldi. O esnada Ebu Talib'in yanında iki kişi daha vardı. Biri Ebu Cehil'di. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım şu iki adamdan... ''Ebu Cehil ve Ömer bin Hattab'tan en sevdiğinle İslam'ı güçlendir.'' diye dua edecek ancak hidayet ona nasip olmayacaktı. Diğeri de Abdullah bin Ebu Ümmiye'ydi. Müminlerin annesi Ümmü Seleme'nin kardeşi olan Abdullahsa fetih günü Müslüman olacak ve Taif muhasarası esnasında şehit düşecekti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların da huzurunda amcası Ebu Talib'e seslendi. ''Amca.'' ''La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur de. Bu kelimeyi söyle ki, onunla kıyamet gününde senin için şahitlik edeyim.'' Bunun üzerine Ebu Cehil ile Abdullah bin Ebu Ümmeye, ''Ey Ebu Talip, Abdülmuttalib'in dininden dönmek mi istiyorsun?'' dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kelime-i tevhide amcasına arz etmeye devam etti. Ancak Ebu Talip onlara son söz olarak kendisinin Abdülmuttalib'in dini üzere bulunduğunu söyledi ve Allah'tan başka ilah olmadığını ikrar etmekten kaçındı. Resulullah da, ''Vallahi engellenmediğim sürece senin için istiğfar dileyeceğim.'' dedi. Bu olayın ardından müşriklerin cehennemlik oldukları kendilerince anlaşıldıktan sonra, akraba bile olsalar, peygambere de müminlere de onlar için istiğfar etmek yaraşmaz ayetiyle, şüphesiz ki sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin ama Allah dilediğine hidayet verir. O, hidayete erecekleri daha iyi bilir, ayeti nazil oldu. Hazreti Peygamber'i çok seven amcasına nasip olmayan Hidayet Nuru, Öyle zaman olmuştur ki Peygamber Efendimiz'e karşı kalbinde kim besleyen birini aydınlatabilmiştir. Bunlardan biri Hanife oğullarından Sümame bin Usal'dir. Ebu Hureyre'den lakledildiğine göre Yemame reisi Sümame hicretin 7. yılı Muharrem ayında Necid bölgesine yönelik düzenlenen askeri bir sefer esnasında esir alındı. Daha önce Resulullah'ın bir elçisini öldürmeye teşebbüs ettiği için Hazreti Peygamber onun cezalandırılmasını istemişti. Derken Resulullah tutuklu haldeki sümamiye: ''Yanında bana sunacağı ne var?'' diye sorduğunda Sümame ''İyi bir şey'' dedi ve ekledi. ''Eğer beni öldürürsen kanı helal birine öldürmüş olursun. Eğer bana lütufta bulunursan, canımı bağışlarsan şükreden birine iyilik yapmış olacaksın.'' Eğer kurtuluş fidyem için mal istersen, ne kadar dilersen işte malım. Üç gün tekrar eden bu görüşmenin neticesinde Allah'ın elçisi Sümame'nin serbest bırakılması talimatını verdi. Gördüğü iyi muamelenin de etkisiyle orada Müslüman olan Sümame şu samimi itirafta bulunmuştur. Ey Muhammed! Vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Artık bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu. İlerleyen yıllarda Yemame halkı Müseylemetül Kezaba uyarak İslam'dan ayrılacak ancak Sümame İslam'a sadık kalacaktı. Farklı zaman ve mekanlarda gerçekleşen bu iki gerçek evkünün birincisi Allah'ın dinini tebliğ etmekle yükümlü seçkin kulları olan peygamberlerin dahi çok arzulamalarına rağmen her zaman istedikleri kişilerin hidayete eremedikleri gerçeğini ortaya koymaktadır. Nuh peygamberin oğlu, Lut peygamberin karısı bu gerçeğin dikkat çeken örneklerindendir. Diğeri ise, Hazreti peygamberden nefret edecek kadar ona düşman olan birinin dahi, sadece ondan gördüğü iyi bir muamele karşısında hidayet nuruyla aydınlanabileceğini göstermektedir. Hiç kuşkusuz tarih bunlar gibi daha birçok hadiseye tanıklık etmiştir. Buna göre hidayet olgusu, kul ile yaratıcı arasındaki özel bir ilişkiyi ifade etmektedir. Üçüncü bir varlığın müdahil olamadığı vicdani bir olayı ifade eden Hidayet, tabiatı itibariyle öteden beri İslam bilginlerinin zihinlerini hep meşgul etmiştir. Ayet ve hadislerde yer alan birbirinden farklı ve zaman zaman telifi zor ifadeler, Hidayet mefhumunun bütünüyle kavranmasında, aceleyle yapılan yorumların yeterli olamayacağını, derin tahlillere ihtiyaç bulunduğunu göstermektedir. Kulun hidayete kavuşmasında kendi iradesinin rolü veya hidayete ermesinin Allah'ın dilemesine bağlı olup olmadığı, Allah'ın hidayet etmesinden ne kastedildiği gibi hususlar konunun en can alıcı noktalarını teşkil etmektedir. Hidayet, lütfederek yol göstermek, Dalalet, ki hediye de aynı kelimeden gelir, doğruyu, hakikati göstermek, reşat, apaçık bildiri, beyan anlamlarına gelir. Şaşkınlık ve haktan sapmak anlamındaki dalaletin zıttıdır. Yine aynı kökten gelen hedi kavramı, siret, yaşam tarzı, hal ve gidişat anlamlarına gelir. Nitekim hedi, sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır ve hayat tarzının en güzeli de Hz. Muhammed'in siretidir hediy Muhammed hadisinde bu anlamda kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de farklı biçimlerde 300'e aşkın yerde tekrarlanan hidayet, çoğunlukla Allah'a izafe edilmektedir. Kur'an'da çokça yer alan huda lafzı sadece Allah'a mahsus kullanılırken, ihtida insanın kendi iradesiyle yaptığı tercihlerine ifade etmektedir. Allah'ın sıfatlarından biri olan El-Hadi ise, kullarına basiret veren ve gerek zatını tanımaları, gerekse de dünyada varlıklarını sürdürebilmeleri için kendilerine yol gösteren manasına gelir. Hidayet, yaratıp düzene koyan, takdir edip yol gösteren, Yüce Rabbinin adını tesbih ve takdis et, ayetlerinde bu anlamda kullanılmıştır. Hidayetin yol göstermek, rehberlik etmek anlamlarına geldiği düşünülürse, Kur'an'da vahiy ile huda arasında kurulan sıkı ilişki rahatlıkla anlaşılacaktır. Sadece aşağıdaki ayetler bu ilişkiyi ifade etmeye kafidir. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, Kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. O, Allah, dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberlerini hidayetle ve hak dinle gönderendir. Kur'an, hidayetin bizzat kendisi veya kaynağı olduğu çeşitli hadislerde de ifade edilmiştir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün sonlarına doğru yaptığı bir konuşmasında ashabına, içinde nur ve hidayet olan Allah'ın kitabına sımsıkı sarılmaları tavsiyelerinde bulunmuştur. Aynı rivayetin bir başka versiyonunda Allah'ın kitabına sarılanın hidayet üzere olacağı, onu terk edenin ise delalete düşeceği ifade edilmiştir. İlahi vahiy ile ilişkilendirildiğinde veya kaynağı itibariyle değerlendirildiğinde hidayet mefhumunun anlaşılmayacak herhangi bir yanı yoktur. Ancak insana izafe edildiğinde hidayetin bir takım kelami teolojik sorunlara yol açtığı görülmektedir. Ma, ma fi, insanın hidayete ermesinde kendi iradesinin rolü hidayetin Allah'ın dilemesine bağlı olup olmadığı gibi hususlar geçmişten günümüze Müslüman düşünürleri sürekli meşgul etmiştir. Kur'an'daki kelime ve kavramlar üzerine yaptığı çalışmasıyla bilinen İslam alimi Ra'b el-İsfehani, Allah'ın insana hidayet etmesinin şu dört düzeyde tahakkuk ettiğini söylemektedir. Hidayet, insana yol gösteren akıl, zeka ve bilgiyi ifade eder. Bu hidayet her mükellefe bahşedilmiştir. Musa, Rabbimiz her şeye hilkatini, Yaratılış özelliklerini veren, sonra onlara yol gösterendir, dedi. Ayetindeki hidayet bu anlamı ifade eder. Onları, peygamberleri bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık. Ayetinde de ifade edildiği gibi Allah'ın Kur'an'ı indirmek suretiyle veya peygamberlerin diliyle insanlara yaptığı davet. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir gibi ayetlerde işaret edildiği üzere Allah'ın doğru yolu bulana lütfettiği tevfik başarı ve nihayet Allah'ın hak eden kullarını ahirete cennetine götürmesi. Nitekim El-Hadi sıfatının sahibi Allah Teala bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. Biz onların kalplerinde kin namına ne varsa söküp attık. Onların atlarından da ırmaklar akar. Hamd bizi buna eriştiren Allah'a mahsustur. Eğer Allah'ın bize eriştirmesi olmasaydı biz hidayete ermiş olamazdık. Andolsun Rabbimizin peygamberleri bize hakkı göstermişler derler. Onlara işte yaptığınız iyi işler sayesinde kendisine varis kılındığınız cennet diye seslenilir. sınıf edilen hidayet çeşitlerinin hepsi birbirleriyle ilintilidir. Birinin gerçekleşmesi, öncekinin gerçekleşmesine bağlıdır. Şöyle ki, akıl merekesiyle donatılmış her insan, Allah'ın varlığını idrak etme yeteneğine sahiptir. Böylece, birinci derecede hidayetten nasibini almış demektir. Ancak bu yeterli değildir. Vahye muhatap olan akıl sahibinin aklını kullanmak suretiyle ilahi hakikatle buluşması gerekir. Ancak ilahi mesajları alma imkanından yoksun olanlar, ikinci düzeydeki hidayeti bulamazlar. Zaten bundan sorumlu da değillerdir. İlahi vahye kulak verip hidayeti bulmak da nihai olarak bir anlam ifade etmeyebilir. Bunun için de Allah'ın inayetiyle hidayet üzere kalabilmeyi başarmak önemlidir. Hidayeti bulduğu halde yüce ilahi mesajların aydınlığında yürümeyen ve yüksek ahlaki değerlerden uzaklaşan müminler dalalete düşme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Enes bin Malik vasıtasıyla aktarılan bir hadiste Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu hususta çok önemli bir mesaj vermektedir. Son anına bakmadan biri hakkında sadece hoşunuza gittiği için hemen karar vermeyin. Kişi uzun zaman ya da bir dönem iyi işler yapar ki bu halde ölse cennete gidecektir. Ancak sonra bozulur ve kötü işler yapar. Başkası da bir dönem hep kötü işler yapar. Öyle ki o vaziyette ölse cehenneme gidecektir. Sonra düzelir ve iyi işler yapar. Allah kişinin hayrını isterse ölümünden önce onu yönlendirir. Oradakiler Allah nasıl yönlendirir deyince peygamberimiz ona iyi işler yapma imkanı verir ve o halde ruhunu alır buyurdu. Gerek Kur'an'daki ayetlerde gerekse de Hazreti Peygamber'in hadislerinde hidayet verenin Allah olduğuna sık sık işaret edilir. Hidayetin kaynağı Kur'an olduğuna göre onu lütfeden de elbette Allah'tır. Ancak insan onu alıp almamakta özgür bırakılmıştır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Ey Peygamber de ki ey insanlar şimdi size Rabbinizden hakikat bilgisi gelmiş bulunuyor artık. Bundan böyle her kim ki doğru yolu izlemeyi, hidayeti seçerse, bunu kendi lehine seçmiş olacaktır. Ve her kim ki sapıklığı, dalaleti seçerse, yine bunu kendi aleyhine seçmiş olacaktır. Ve ben sizin davranışınızdan sorumlu değilim. Yine bir başka ayette, Gerçek şu ki biz ona yolu gösterdik. Şükreden ya da nankör olması artık kendisine kalmıştır, buyurulmaktadır Dolayısıyla yüce Allah'ın davetine icabet eden kimselere hidayet vermemesi söz konusu olamaz. Kur'an'da sıkça yer alan Allah kafirlere, zalimlere, fasıklara hidayet etmez veya Allah yalancı, nankör olan kimseye hidayet etmez, onu doğru yola çıkarmaz gibi ayetler ilahi daveti reddeden muhataplar içindir. Allah Resulü de bir hadisinde hidayeti verenin Allah olduğunu belirtirken, hidayeti alıp almama noktasında insana herhangi bir zorlama yapılmadığı anlaşılmaktadır. Tabi'in büyüklerinden Kudüs'lü Abdullah bin Firuz ed Deylemi, bir gün meşhur sahabi Abdullah bin Amr bin El As'a gelerek, ''Senin şaki, isyankar kişi anasının karnında şaki olandır.'' dediğini duydum der. Bunun üzerine Abid sahabi Abdullah bin Amr bir kimsenin bana yalan bir şey isnat etmesine doğru bulmam dedikten sonra Hazreti Peygamber'den şu hadisi işittiğini söyler. Yüce Allah mahlukatını karanlık içinde yaratır ve nurunu onlar üzerine yayar. O nur kime isabet ederse hidayeti bulur. İsabet etmediği kimselerse şaşar. Başka rivayetlerde Abdullah bin Amr'ın bu hadisi naklettikten sonra şöyle dediği yer alır. İşte bunun için Allah'ın ilmi üzere kalem kurudu. Her şey Allah'ın ezeli bilgisiyle gerçekleşti diyorum demiştir. Bu hadis öncelikle insanın yaratılıştan kendisini hidayete veya dalalete sürükleyecek bilgi ve yeteneklerden yoksun olduğuna işaret etmektedir. Cehalet olarak anlaşılabilecek olan bu zulmet, karanlık, Allah'ın dağıttığı nur sayesinde yok olacaktır. Bu nur, kişiyi Allah'ın varlığı bilgisine götürecek olan tabiattaki kevni ayetlerdir, işaretlerdir. Şu var ki bu işaretler ancak insan için kuvvetli birer delil mesabesindedir. Hidayetin yegane sebebi değildirler. Öyle olsaydı bu delilleri gören herkes hidayete ererdi. Elbette Allah isteseydi sadece kendisine inananlardan oluşan tek tip bir insan yaratırdı. Bu durumda elçi göndermesine de gerek kalmazdı. Ancak ilahi irade böyle tecelli etmemiştir. Mamafi, yüce yaratıcı şöyle buyurmaktadır. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Allah'ın dilediğini dalalete sürüklemesi, dilediğini de hidayete erdirmesi insanın eğilimleri ve davranışlarının akıbetine belirlemede etkisinin olmayacağı anlamına gelmez. Nitekim ayetin devamında yaptıklarınızdan sorguya çekileceksiniz buyrulmaktadır. Bu ve benzeri ayetler Allah'ın meşiyetine, dilemesine bir sınır konamayacağını, onun iradesinin bağımsız olduğunu ifade etmektedir. Bu Kulun hidayette bir rolünün olmadığı anlamına gelmez. Şu da vardır ki, yukarıdaki hadisten hareketle yüce yaratıcının bazı kullarını seçtiği, onlara tamamen kendi lütfuyla hidayeti bahşettiği söylenebilir. Bu kimseler nübüvvet fazlıyla şereflendirilen peygamberlerdir. Büyük İslam alimi ve müştehidi İmam Şafii, bu hadise ilişkin olarak Allah'ın vahyini kendilerine emanet etmek,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 kendi insiyet fiyle, hidayet veya delalet yönünde bir tercihte bulunur. Allah da onun bu tercihine göre tercih ettiği yolu kolaylaştırır. Hazreti Ali'den nakledildiğine göre, hidayet rehberi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadisinde bu hakikati kendisine has bir üslupla ifade etmiştir. resul Ekrem bir gün oturmuş, elindeki ağaç dalıyla toprağı çiziyordu. Birden başını kaldırdı ve şöyle dedi. Sizden her bir kişinin... Cennet ya da cehennemdeki yeri bilinmektedir. Bunun üzerine oradakiler, peki ey Allah'ın Resulü, o zaman biz niçin çalışıyoruz ki? dediler. Allah'ın elçisi ise, iyi işler yapmaya devam edin. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir, dedi ve şu ayetleri okudu. Kim infak eder, takva sahibi olmaya çalışır ve güzeli doğruyu sürekli tasdik ederse, huzur cennet yolunu ona kolaylaştırırız. Kim de cimrilik yapar, kendi kendine yeterli olduğunu kabul eder ve güzeli doğruyu sürekli yalanlarsa sıkıntı cehennem yolunu ona kolaylaştırırız. Dolayısıyla kulun isteği ve eğilimleri muvacehesinde tercih ettiği yolu kendisine kolaylaştırdığı için ayet ve hadislerde hidayet ve dalaletin Allah tarafından verildiği ifade edilirken Allah'ın mutlak gücü ve kudretine vurgu yapılmaktadır. Cabir bin Abdullah'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara hitap ederken önce layıkı ve ile Allah'a hamd ve sena eder sonra da bir kimseye Allah hidayet verirse artık onu saptıracak yoktur. Allah'ın saptırdığına da hidayet verecek yoktur. Sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır, buyurdu. Hidayet, nihai olarak kulun vicdanıyla baş başa kaldığında verdiği bir karardır. Ancak Allah'ın yardımı olmadan hidayeti bulmak imkansızdır. Kur'an'da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, Peygamber olmadan önce yolunu şaşırdığı, bir anlamda ne yapacağını şaşırdığı, ancak Rabbi sayesinde hidayeti, doğru yolu bulduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla hidayet Allah'ın kullarına bir lütfudur. Peygamberler veya kullar sadece vesile olurlar. Nitekim Resulullah Efendimiz, Ensar'ın Huneyn ganimetlerinin dağıtılması esnasındaki sistemkar tavırları karşısında onlara şöyle seslenmiştir. ''Ey Ensar topluluğu! Ben sizi dalalette bulmadım mı? Allah size benim vasılamla hidayet vermedi mi? Sizi dağınık bularak benim vasılamla bir araya getirmedi mi? Sizi fakir bularak benim vasılamla zengin etmedi mi?'' Allah'ın elçisi bir defasında da hizmetçiliğini de yapmakta olan genç bir Yahudi hastalanınca onu hasta yatağında ziyaret etmiş... Belki de son kez Müslüman olması çağrısında bulunmuştu. Yahudi Allah'tan başka ilah olmadığını ve Hazreti Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğunu ikrar ederek İslam'ı kabul etti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Benim vasıtamla bu genci ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek şükretti ve oradan ayrıldı. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'de Hazreti Ali'ye hitaben Allah'a yemin olsun ki senin aracılığınla Allah'ın bir kişiye hidayet vermesi senin için kızıl develere sahip olmandan daha iyidir demiştir. Peygamberimizin benzer bir cümleyi bir keresinde Muaz bin Cebel'e hitaben de kullandığı nakledilmektedir. İnsan hayır yolunda ne kadar çaba sarf ederse etsin cennet Allah'ın fazlı lütfu ve rahmetinin bir yansımasıdır. Cennetin kapılarını açan hidayette aynı şekilde Allah'ın bir lütfudur. İslam düşüncesinde ağırlıklı olarak bu yaklaşım öne çıkmıştır. İslam düşünürlerinin büyük çoğunluğuna göre dalalet ve hidayetin Allah'a izafe edilmesi onun mutlak olarak her şeyi yaratan olması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Kulun iyi veya kötü, hayır ve şer eylemlerini de yaratan Allah'tır. Ancak bu hakikat, insanın vicdanıyla baş başa kaldığında iradesini özgürce kullanmasına mani değildir. Kulun bu irade özgürlüğü, Allah'tan hidayet talep etmesine mani olmamalıdır. Mümin her zaman hidayeti istemeli, Yüce Mevla'ya yakarışlarında bu talebini eksik etmemelidir. Hidayeti elde ettikten sonra da delalete düşmemek için yakarışlarına devam etmelidir. Özellikle hidayetten saptırıcı unsurların çok olduğu modern zamanlarda hidayete ermek kadar hidayette kalabilmek de önem arz etmektedir. İnsan aklını ve basiretini örten dünye birleşme, hırs, kirli arzular, mümini ulvi hedeflerden saptıran başlıca faktörlerdir. İlahi, nebevi, fıtri ve ahlaki hakikatler doğrultusunda yaratılış gayesine uygun olarak istikamet üzere kalabilenler hidayettedirler. Bu istikameti yakalayamayan müminin nihai olarak hidayete erme garantisi yoktur. Bu yüzden müminlerin birbirleri için ettikleri dualarda hidayet temennisi de yer almalıdır. Hadislerde Allah'tan hidayet talebinin rızık ve sıhhat temennisiyle birlikte yer alması manidardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı seçenlere namazı öğrettikten sonra dua etmesi için şu cümleleri öğretilmiş. Allah'ım beni affet, bana merhamet et, bana hidayet ve afiyet ver ve beni rızıklandır. Yine sevgili peygamberimiz aksıran bir müminle ona şahit olan diğer müminin karşılıklı olarak birbirleri hakkında sahat ve hidayet temennilerinde bulunmalarını öğütlemiştir. Biriniz aksırdığı zaman elhamdülillah desin. Mümin kardeşi veya arkadaşı da ona yarhama Allah sana merhamet etsin diyerek karşılık versin. Diğeri de cevap olarak Yehti kullahu ve yuslihu balekum. Allah sizlere hidayet eylesin ve halinizi, işinizi de iyileştirsin desin. Saat ve afiyette kalabilmek için nasıl ki vücudun ihtiyacı olan besinleri almak zorundaysa Sürekli hidayette kalabilmek için de dua ve ibadetlerle yaratıcıyla irtibatı diri ve zinde tutmak gerekir. Hidayet kaynağımız Kur'an'da müminlerin şöyle dua ettikleri buyurulmaktadır. Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Efendimizin sevgili torunu Hazreti Hasan da, ''Vitir kunutlarında okuması için Allah Resulü'nden şu dua cümlelerini öğrendiğini söylemektedir. ''Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sahat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de koru. Hükmü sen verirsin. Senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz.''